İyi günler iyi günler. Hayırdır Karagöz'üm elindekiler ne ola? Hayati değeri olan edavatlar. Hayati değeri mi? Ah, neymiş bakalım onlar? Bir de bu su şişesi, iplik, kağıt, biraz da baharat. Niye yarıyor ki bunlar? Gençleşmeye yarıyor birader. Gençleşmek mi? Ne alaka? Hem, hem bu da nereden çıktı şimdi Karagöz'üm? Yahu bizim oğlan baba oluyor da ondan. Aman Karagöz'üm. Bu ne güzel bir haber. Ya gözün aydın. Gözün aydın efendim. Eee sen de artık dede oluyorsun. <gülüyor> dede oluyorsun dede. Ya vallahi dede oluyorum. Artık yaşlandığın tescillenecek. Ne yaparsın Karagöz? Hepimizin akıbeti bu. Öyle acı bak. Kabul etmek kolay değil. Düşünsene bir gün gelecek, elim titreyecek, bastonla yürüyeceğim hatta. Aman Karagözüm aman. Öyle kötü kötü şeyler getirme aklına. boş boşver Ben de getirmemek için çareler düşündüm Genç kalmanın yollarını araştırdım ve buldum <gülüyor> Bu elimde görmüş olduğun baharatın adı Zerdeçalın Bağışıklık sistemini güçlendiriyormuş Bunu yediğim yemeğe, içtiğim suya, yudumladığım çaya koyuyorum Suda çayda ne işi var baharatın karagözüm saç halama Olsun olsun hızlı çözüm nasıl olursa olsun ee, Neyse neyse devam et bakalım Yine bu ip neyinlesi şimdi? Ya dişi bir dişi bir dişleri iyice temizlemek bağışıklık sisteminin artmasına sebep oluyormuş. Bunu da on dakikada bir yapıyorum ana ha, böyle. Hatta saatim gelmiş Dur bakayım. dişlerimi temizleyeyim şöyle bir. <gülüyor> Allah Allah Hoppala. B ne bu böyle efendim? Ulu orta diş mi temizlenirmiş? Gençleşeceğim, genç, genç. İlahi Karagözüm, bir şeyde kararında yapsan şaşardım zaten. Yemek yedikten sonra yap, o işi yeter. Haa, canın çekti değil mi? Gel sana da yapayım, gel gel. İlahi Karagözüm, çek elini yahu çek. Allah Allah, öyle başkasının ipiyle. Tövbe, tövbe, tövbe, tövbe. Seni de göreceğiz dedi olunca. Anladık, tamam, tamam. Ee, bu ne peki bu? Dua kitabı, dua ezberliyorum da. Ha, o niye? Dini ibadetleri cemaat ile birlikte yerine getirmek önemliymiş. Duymadın mı daha önce? Bu sayede kurulan arkadaşlıklar insanı hayata bağlıyormuş. Ben de bir şeyler öğreneyim de cemaate dahil olayım. Aman dua dedim de şarkıyı unuttum. Be yolunda gezersin, gözlerini Çıkimim, çıkim, çık. süzersin. A, Karagöz. Karagöz, Karagöz, Karagöz. Efendim. Bu ne şimdi? Ya düzenli şarkı söylemek kalp ritmini düzenleyip Kan basıncını düşürür ve stresi azaltırmış. Bir araştırmaya göre, koro da şarkı söyleyen yaşların sağlığında önemli düzelmeler görülmüş. Koro mu? Öyle koro. Oraya da yazıldım. Oo, Kara gözüm, senden hiç beklemediğim şeyler duyuyorum vallahi. Sekiz dakikada bir şarkı. <gülüyor> Beyolunda gezerisin gözlerini. Allah Allah takdim ya. Kara gözüm. E peki bu su? Ha, bu da sert su. Yani acı su. Evet, bu su da çok faydalıymış. Bunu da içelim şimdi. İçine de zerdeçalın atalım, karıştıralım. Aa, <gülüyor> şimdi şöyle içelim bakalım o faman. Yandı mı Aman be beyolunda dilediklerin göz göz göz göz göz göz göz göz göz göz göz göz göz göz göz göz şu fırlatın suyu Akar serindir Allah, oh! Allah Allah Allah Allah Yani kara gözüm şu iradene hayranım doğrusu Gençlik günlerim gözümde tutuyor Hacı Yuvat Üzülme kara gözüm Her yaşın ayrı bir güzelliği vardır <gülüyor> Şu fırlatın su, Suyu gözüm. akar Allah, Allah, Kara gözüm sana diyorum sana Efendim kara gözümüzü egzersizleriyle Baş başa bırakalım Sizlere de veda edelim